Hocam, Hristiyanlıkta Adem'in günahını insanlık olarak biz de çekiyoruz Hristiyanlık inancına göre. Peki İslam inancına göre de Adem o yasaklanan meyveyi yemedi mi? Yediyse evet biz de Adem'in günahını çekiyoruz o zaman şimdi. Sınavdayız. Ee... Vallahi ben çekmiyorum. Evet, eğer İslam'a göre Adem o meyveyi yemediyse bu vaka yoksa o zaman e, yaratılışa götürüyor bizi demiş bu amacımızı sorgulamaya. Yani yemeseydi ne olacaktı? Vallahi yemeseydi Kısaca. o bahçede kalacaktı. O kadar yiyen kişiler çıkacaktı. Farkı yok yani. Bir kere Adem Aleyhisselam'ın bahçesini cennet diyerek en büyük hatayı yapıyor insanlar. Ahiretteki cennet değil. Ahiretteki cennete giren bir daha çıkmaz. Onun adı Cennetül Kulldur. Cennet bir bahçe demektir. Allahü Teala'nın Adem aleyhisselam yerleştirdiği bahçe. Eski ulema bunu hep böyle kabul etmiş. Sonradan nasılsa ahiretteki cennet olmuş bir biri. Enteresan Tevrat'a da bakın, dünyada bir bahçedir. Şimdi Adem Aleyhisselam bu günahı işleyerek çıkmış. Peki biz Allahü Teala bizimle ilgili ne diyor? Ve la teziru ve ziratun Hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Herkesin suçu kendinedir. Adem Aleyhisselam'ın işlediği suçtan dolayı bizim hiçbir şeyimiz söz konusu değildir. Hiçbir şekilde etkilenmemiz söz konusu değildir. Allahü Teala bu dünyayı yaratmış. Fiha tahyaun ve fiha temutun ve minha tukhrajun diyor. Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve buradan tekrar dirileceksiniz diyor Adem Aleyhisselam'a. Biz de aynısin yapıyoruz.